Elçilerin İşleri 16. Bölüm Pavlus, Derbe ve Listra'ya da uğradı. Listra'da Timoteos adında bir İsa öğrencisi vardı. Annesi imanlı bir Yahudi, babası ise Grekti. Listra ve Konya'daki kardeşler ondan övgüyle söz ediyorlardı. Timoteusu kendisiyle birlikte götürmek isteyen Pavlus, oralarda bulunan Yahudiler yüzünden onu sünnet ettirdi. Çünkü hepsi, babasının Grek olduğunu biliyordu. Kent kent dolaşarak Yeruşalim'deki elçilerle ihtiyarların aldığı kararları imanlılara iletiyor, bunlara uymalarını istiyorlardı. Böylelikle toplulukların imanı güçleniyor ve sayıları günden güne artıyordu. Kutsal ruhun Tanrı sözünü Asya ilinden yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus'lu arkadaşları Frikya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Traos kentine gittiler. O gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et. Diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık. Troas'tan denize açılıp doğru Direk adasına, ertesi günde Neopolis'e gittik. Oradan da Filipi'ye geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık. Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiyatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidia ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. ''Beni Rabbin bir inanlısı kabul ediyorsanız gelin, evimde kalın.'' dedi ve bizi razı etti. Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Pavlus'u ve bizleri izleyerek, bu adamlar yüce Tanrı'nın kullarıdır. Size kurtuluş yolunu bildiriyorlar. Diye bağırıp durdu ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Pavlus arkasına dönerek ruha, İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyor. Dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Pavlus'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına, yetkililerin önüne sürüklediler. Onları yargıçların karşısına çıkartarak ''Bu adamlar Yahudidir'' dediler. ''Kentimizi alt üst ettiler. Biz Romalılar için benimsenmesi ve uygulanması yasak bir takım töreler yayıyorlar.'' Halk da Pavlus'la Silas'a yapılan saldırıya katıldı.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 diye seslendi. Zindancı ışık getirtip içeri daldı. Titreyerek Pavlus'la Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak ''Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir?'' diye sordu. Onlar rab İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz.'' dediler. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra hem kendisi hem ev halkı hemen vaftiz oldu. Pavlus'la Silas'ı evine götürerek sofra kurdu. Tanrı'ya inanmak onu ve evindekilerin hepsini sevince boğmuştu. Gün doğunca yargıçlar görevlilere göndererek o adamları serbest bırak dediler. Zindancı bu sözleri Pavlus'a iletti. ''Yargıçlar serbest bırakılmanız için haber gönderdi. Şimdi çıkabilirsiniz. Esenlikle gidin.'' dedi. Ama Pavlus görevlilere şöyle dedi. ''Roma vatandaşı olduğumuz halde bizi yargılamadan herkesin önünde dövüp hapse attılar. Şimdi bizi gizlice mi kovacaklar? Olmaz böyle şey. Kendileri gelsinler, bizi alıp çıkarsınlar.'' Görevliler bu sözleri yargıçlara iletti. Yargıçlar, Pavlus'la Silas'ın Roma vatandaşı olduğunu duyunca korktular. Gelip özür dilediler. Sonra onları dışarı çıkararak kentten ayrılmalarını rica ettiler. Pavlus'la Silas, zindandan çıkınca Lidya'nın evine gittiler. Kardeşlerle görüşüp onları yüreklendirdikten sonra oradan ayrıldılar.